Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, İşte çiğnetme dinamusunu çiğnetmeyecek. Sühe dağ gövdesi, bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünya da eğilmez başlar. Urulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna yaram, ne güneşler batıyor topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecda dinerek öpse opak alnı der ne büyüksün ki kanın kurtarıyor sevhidi Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı sana dar gelmeyecek makbeli kimler kassın gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın her cümmer ceddiyle edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder isteyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra da kubbeyi alsam da idamamiyle. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile. Mar bulutlarla açıktır beni çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzaksam oradan. Sen Boize'nin altında bürünmüş kanına. Uzanırken gece mehdabı getirsem yanına. Türbedarın gibi taa Fecre kadar bekletsen. Gündüzün Fecre'yle oizen ile briz etsem. mağribi akşamları sarsam yanına. Yine bir şey yapabildin diyemem hatırana. Sen ki son ehli salimin Kırarak savletini Şarkın en sevgili Sultan Selahaddin'i Kılıç arslan gibi cilal ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış Buğuyorken hüsran O demir çemberi Göğsünde kırıp Parçaladın Sen ki ruhunla beraber Gezer ecramı adın Sen ki asara sen Taşacaksın hey Kaçmış!